Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve diyecek ki uğrunda mücadele ettiğiniz ortaklarım nerede? Kendilerine ilim verilenler ise şöyle derler, şüphesiz bugün rezillik, aşağılık ve kötülük kafirlerin üzerinedir.